yok etmek için tasarlanmış bir ordu. Önlerinde kimsenin duramadığı sert ve hızlı atlılar. Roma böylesiyle çok az karşılaşmıştı. Çünkü başlarında bir bozkurt var. Fethetmeye susamış olan bir bozkurt. Attila. Milattan sonra 395 yılında Kafkasya'da dünyaya gelen Attila Hayata zor bir başlangıç yapmıştı. Babası o küçükken öldüğünde tek başına kalmış ve yaşayabilmek için Bozkır'a sığınmıştı. Ancak Bozkır başka hiçbir yere benzemez. Soğuğu insanın derisini yakar. Ve saklanacak hiçbir yer yoktur. Bozkurtları açtır. Neyse ki belki de ilk defa şansı yaver gitmiş ve amcası tarafından açlıktan ölmek üzereyken bulunmuştu. Atilla ve abisi Bleda, bu sayede Hun Hakan'ı olan amcaları Rua'nın yanına yerleştiler. O sıralarda Roma İmparatorluğu eski ihtişamını kaybetmiş, Batı ve Doğu İmparatorlukları olarak ikiye bölünmüştü. Ayrıca Kuzey Afrika'daki isyanlar ve daha da kötüsü kavimler göçü, İmparatorluğun resmen canına okuyordu. Vizigotlar, Vandallar, Franklar, Langobatlar, Ostrogotlar... Çeşitli Cerman kavimleri gibi vahşi kabileler, Doğu ve Batı Roma topraklarını talan ediyordu. Bu kavimlerin en tehlikelisi ise en doğudan, Asya'nın ortalarından gelmişti. Hunlar. Diğer halklar kendilerine yaşayacak toprak aramak için Roma içlerine girmişlerdi. Ancak Hunların amacı çok daha başkaydı. Hem toprak, hem altın, hem de gümüş için, Önlerine gelen her şehri çekinmeden yok edebilecek askeri güce sahipti. Hem Batı hem de Doğu Roma bu nedenle öncelikle Hunlarla iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Çok defa yüklü ödemeler dahi yaptılar. Hatta karşılıklı güveni sembolize eden bir gelenek olarak soylu çocuklarını birbirlerine yetiştirmek üzere verdiler de. Roma'nın soylu çocukları bir Hun gibi yetişirken, Atilla da hayatının bir bölümünü Roma saraylarında geçirdi. O sırada ani bir şey oldu. Hun devletinin büyük hakanı Atilla'nın amcası Rua öldü. Bir rivayete göre Rua'nın Atilla'nın abisi Blede tarafından zehirlendiği söylense de kesin bir kaynak elimize ulaşamamıştır. Türk geleneklerine göre boy beyleri büyük kurultayı kurup, varisler arasından ülkeyi en iyi yöneteceğini düşündükleri kişiyi Hakan seçerdi. Fakat Atilla ve Bleda'nın işlerini şansa bırakmak gibi bir niyetleri yoktu. Bu nedenle bütün kuzenlerini ve varisleri ortadan kaldırdıktan sonra birlikte başa geçtiler. Atilla öncelikle isyan eden kabilelere ve bizim Bizans olarak adlandırdığımız Doğu Roma İmparatorluğuna yöneldi. Bizans saldırılarında İstanbul önlerine kadar geldiler. Çanakkale ve Trakya'da birçok savaş kazandı. Olaya şahit olan dönemin tarihçileri ölüleri sayamadıklarını ve nüfusun önemli bir bölümünün köle olarak Hunlar tarafından alındığını yazmışlardır. Daha sonra Yunanistan ve Balkan ülkelerini talan eden Atilla ve askerleri yeni fetihleri planlamak için ülkenin başkentine döndü. Attila'nın bu harekatı aslında diğer topluluklara gözdağı vermek için yapılmıştı. Bu bölgedeki katliamlardan sonra tüm Avrupa'da Atilla ismi korkunun ve ölümün eş anlamlısı olarak anılmaya başladı. Şimdi ise Atilla gözünü esas amacına dikmişti. Batı Roma İmparatorluğuna. Günümüz haritasına göre Almanya, Polonya, Avusturya, Fransa'nın büyük bölümü hepsi Hun ordularının altında talan edildi. Hunlar toprak elde etmekten ziyade ganimet arayışı içinde oldukları için girdikleri ülkeyi yağmaladıktan sonra orada kendi istediklerine göre bir yönetici tayin edip göçebe yaşantı usulüyle yollarına devam ediyordu. Göçebe hunlar o kadar çok altın ve gümüş elde etmişti ki geçtikleri rotada yapılan kazılarda hala büyük miktarda define ortaya çıkarılmaktadır. Bu tarihlerde Atilla'nın abisi Bleda öldü. Kimi iddiaya göre Atilla tarafından öldürüldüğü söylenmektedir ancak bu bilginin bir tek kaynağı dahi yoktur. Hatta Bleda hırsları olmayan biriydi ve Atilla'nın yardımcısı unvanındaydı. 11 yıl boyunca yardımcılık yaptı ve bilinmeyen bir nedenle öldü. Sırada Fransa'nın Paris gibi büyük şehirleri var. Bunların daha fazla ilerlemesi Roma'nın sonu anlamına geldiği için imparatorluk son kozlarından birini sahaya sürmeye karar verdi. Flavius Aetius, Attila'nın çocukluk arkadaşı ve son büyük Roma generali. Girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiş olan Aetius uzun süredir hapisteydi ve tekrar ordunun başına geldi. Küçüklüğünü Hunların arasında geçirmişti ve onların bütün savaş taktiklerini de iyi biliyordu. O zamana kadar Avrupa'da yapılmış en büyük savaşlardan biri bu iki general arasında Fransa'nın kuzeyindeki Katalon Ovası'nda gerçekleştirilecekti. 80 bin Romalı ve Got askere karşı 100 bin Hun ve çeşitli barbar kavimlerden oluşan askerler Katalon Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Atilla bir şamandı ve her savaştan önce kahinlerinden gelecek hakkında bilgi isterdi. Bu sefer kahin bir kralın öleceğini ve bir komutanın kazanacağını söylediğinde buna sinirlenen Atilla kahini de öldürdü ve savaşa öyle başladı. Bu savaşta hem Eytius hem Atilla hem de diğer krallar bizzat savaştılar. Kayıtlara göre yaklaşık 18 saat aralıksız süren çatışmanın sonunda İki ordudan toplam 100 bin ceset meydanda öylece yatıyordu. Savaşın bir kazananı yoktu. Ancak Atilla, Fransa içlerindeki seferleri durdurup Paris yakınlarından ayrılarak orduyu yeniden toplamak için geri dönmek zorunda kaldı. Bu Roma'da günlerce kutlandı. Ancak Romalılar Hun ordusunun hızının gerçekten farkında değildi. Ve tam bir yıl sonra Atilla daha büyük bir orduyla bambaşka bir yere hedef aldı. İmparatorluğun merkezini, İtalya'yı. Bunlar İtalya'nın neredeyse yarısını yağmaladılar. Birçok şehir terk edildi. Başkent Roma'nın kapılarına gelen Büyük Hakan, Roma şehrini almanın öneminin de farkındaydı. Ancak Avrupa'daki bütün krallardan daha üstün bir güç onunla görüşmeye geldi. Papa'nın ta kendisi. Papa'nın Atilla'nın önünde eğilip ellerini öptüğü söylense de, Türk tarihçiler de, batılı tarihçilerde bu görüşmenin içeriğinin ne olduğu ile ilgili hiçbir bilginin olmadığında hemfikirler. İkili çadırda görüşmüş ve görüşmenin içeriği tam olarak sır tutulmuştu. Papa zaten Atilla'nın elini ayağını öpseydi bu güçsüzlüklerinin nişanesi olur ve Atilla Roma'yı işgal etmeye daha da heveslenirdi. Sır kalan bu görüşmeden sonra Atilla Roma'nın vergilerini katlayarak kuşatmayı kaldırdı ve geri döndü. Olaydan bir yıl sonra, 453 yılında 59 yaşlarındayken yeni evlendiği günlerde büyük hükümdar öldü. Ölüm nedeninin karısının onu zehirlemesi olduğu iddiası asılsızdır. Çünkü tarihçilere göre bu konuda da bir delil yoktur. Aksine böyle bir şey olsaydı karısı da öldürülürdü. Ancak bol miktarda altın ve parayla ailesine geri gönderilmiştir. Fakat Atilla'nın ölüm anının kayıtları var. Kayıtlara göre ciğerlerinden kan geldiği ve ağzının burnunu kan içinde kaldığı anlatılmaktadır. Tıpçılar kayıtların tamamını okuduktan sonra ölümün nedeninin ciğerlerindeki bir rahatsızlık olduğunu ve sirozda görülen benzeri bir şekilde ciğer patlaması yaşadığını söylemektedir. Büyük hükümdarın ölümü tüm Avrupa'da günlerce kutlandı. Türk geleneklerine göre mezarın yeri bilinmiyor. Bir nehrin yatağının yönü değiştirilerek altına gömüldüğü ve cenazeyi gömenlerin Türk töresince öldürüldüğü bilinmektedir. Belki bir gün bu büyük hükümdarın mezarı bulunur. Ne kendinden önce gelen İskender'in ne de kendinden sonra gelecek olan Cengiz Han'ın mezarı vardır. Büyük liderler aynı kaderi paylaşmışlar. Atilla Avrupa'nın etnik yapısını değiştirmiş ve bugünkü Avrupa haritasına büyük ölçüde of şekil vermiştir. O onlarca dizi ve filme konu oldu. Hakkında operalar yazıldı. Dünya üzerindeki birçok insanın saygıyla anacağı bir isim bıraktı. İmparatorluğundan kalan Avrupa Hunları sonrasında Macaristan'ı kurdular. Macaristan'ın isminin İngilizcesi Hungary'dir. Yani Hunların ülkesi. Kayıtlara göre bizzat gören dönemin tarihçileri onun dış görünüşünü şöyle yazmışlardır. Kısa boylu, tıknaz, çekik gözlü, yanık tenli, gri sakallı. Orijinal görüntüsünün klasik Orta Asyalı görüntüsü olduğu düşünülüyor. Ama bunun ne önemi var ki o tüm dünyaya unutulmayacak bir isim bıraktı. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir çeşitli büyük hediyelerinden kazanmak isterseniz beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. İyi seyirler.